Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri bir gariplerin kitabı programında da Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla birlikteyiz. Öncelikle hepinizi sevgi muhabbetle selamlıyoruz. Malumunuz olduğu üzere bu programda kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu bize Esad Efendi Hazretlerinin hayatını, menakıbını, tasavvufi görüşlerini anlatıyorlar. Kıymetli hocam bir önceki programda Esat Efendi Hazretleri'nin zikirle alakalı görüşlerinden bahsetmiştiniz. Dilerseniz bu programda da İhlas nedir? Esad Efendi Hazretleri İhlas'la alakalı neler söylüyor? Mektubatta ihlasla ilgili bize ne tür bilgiler veriyor? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Ed-dinun nasihatuh buyuruyorlar. Yani din nasihattir. Nasihat kelimesi burada. Evet. İşte, samimiyet anlamına geliyor. Yani ihlas kelimesinin bir açılımı olmuş oluyor. Bu ihlas muhlis olmak, halis olmak. Böyle her türlü gırlı güçten, her türlü art düşünceden. Evet. Bunu Esad bile Hazretleri, o ikinci ciltini hayatının... ...şu anda masamın üzerinde... ...evimde yazıyorum, bitti de... ...tasihler yapıyorum. Evet. İhlas konusunu... ...Esa anlatırken... ...ben diyor yeni derviştim diyor. Yeni intisap etmiştim. Allah'tan hep şöyle dua derdim. Ya Rabbi... ...Senin huzuruna... ...çırılçıplak geleyim. Senin huzuruna... Evet. ...çırılçıplak geleyim. Ya şimdi diyor... ...şimdi... 80'e yaklaştı. Hala ben o dua yapıyorum diyor. Yani tam bir içtenlik. Hiçbir ön yargı yok, hiçbir tartma yok, hiçbir soru-sual yok. Tam teslimiyet, tam bir mafiyet, çıplak Allah'ın zoruna. Yani nasıl görünüyorsan öyle ol. Nasıl isen öyle görün prensibi. Evet. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun ya, ya gibi görün. Olduğun gibi gör. İhlası anlatacak kelimeler kısaca bunlardır. Bir derviş eğer şeyhine rabıta yaparsa ve evet. ve rabıtasıyla beraber yaptığı amelleri de samimiyetle, ihlasla yaparsa o rabıtadan istifade eder diyor muhlis var muhlas var. Muhlis bir kişi uğraşır uğraşır uğraşır ihlase erer. Muhlis. Muhlas ihlasta samimiyete bir dereceye biz ulaşırız. Evet. Allah'la ilişkilerimizde samimiyet istenlik ama bir yerde artık duraklarız. Bir beşeriz, sınırlıyız. Ondan sonra sınırsız varlık. Ondan sonra Allah müdahale eder. Bizim ihlasımızın gayretlerimizin mükafatı olarak ihlasımızı artıracak manevi bağışlar gönderir ve ihlasta derece kazanırız. İhlas makama dönüşür. Hal iken makam olur. Evet. Buna da Allah'ın ihlase erdirdiklerine muhlas. muhlas ...muhlasîn kelimesi Kur'an-ı Kerim'de... Çok ...sık sık kullanılıyor. Mesela Yusuf Aleyhisselam için bu kelime... ...kullanılıyor. Muhlas. Muhlas. Yani... ...fesarafe anhukeydehünne... ...innehu kâne minel... muhlasin gibi böyle bir ayet-i evet. ...çünkü o diyor... ...ihlasa eren... ...kullarımızdandı... ...gibi bir ibare var. Demek ki Allah sizi ihlasa erdirirse... ...koruyucu olarak... ...Allah arkanızdadır. Sizin koruyucunuz Allah'tır. Sırf Allah için olursanız Allah da sizin için olur. Allah için olabilmek. Bütün yönlerden sıyrılacaksın Bütün yönleri kaybedeceksin. Bir tek Allah'a yöneleceksin. Bütün mescidin kapılarını kapatın. Sadece Ebu Bekir'e açılan kapıyı açın diyor. Bu Peygamberimiz ve Ebu Bekir radıyallahu anh arasındaki ihlasın bir başka tefsiridir. Bilmiyorum, evet. anlatabiliyor muyum? Efendim, Arapçada bir şeyi halis hale getirmek, saf ve katıksız olmak, bulaşıksız olmak, hedefine varmak, vasıl olmak ve gösterişi terk etmek... ...olduğu gibi olmak... Yani, i̇hlasın tam zıttı riya mı oluyor? Yani, yani... Yaklaşık hemen hemen o manayı yani, verebiliriz... ...yani istiyoruz. ihlasın tam karşılığı... ...karşılığı gibi yani, anlamı... E, ...riya kelimesiyle sanırım... Evet. ...anlatılabilir... ...samimi olmak... ...efenim gösterişi... ...terk etmek ihlas... ...olduğun gibi olmak... ...sade olmak... ...kalbi bulandıracak şeylere... ...kapalı kalma manalarına... ...gelmektedir... ...yani... Kalp, evet. kalbi bulanık hale getirecek ya, olayları, nesneleri, düşünceleri, davranışları, amelleri, bunların hepsini terk etmek. Evet. Efendim, öz anlamına geliyor. Yani ihlas, merkez, öz. Birisi, Bir şeyin özü, özü. Özü merkezi yani, merkez. Siz ihlaslı olursanız etrafınızda daire oluşur. Merkez olabilirsiniz et, et, Etrafınızda etraf ve eknaf Oluşur Civar oluşur Ama evet. samimi olursanız Tevhid Etmek Allah'ı birlemek Ve tahsis etmek Allah için hususileşmek Allah'a maksuz olmak İngilizce'de We are Devoted to Allah biz Allah'a mahsusuz innalilla ait olmak Evet Allah'a ait değil mahsus. ait olmak farklı bir şey mahsus olmak farklı bir şey evet. Mahsus olmak hususiyet kazanmak ait olmak da sadece bir e, mensubiyet belirtisidir Übüründe evet. mensubiyet değil yani e, hem mensubiyet var hem de özellik var Özellikle. fazla artı bir şeyler var yani onun için İngilizce'de ...duvayı kelimesiyle ifade ediliyor... Evet. ...e mahsus olmak... ...işte... ...tahsis etmek... ...yani halis olmak... ...Allah'a mahsus olmak... Ya yani, paraya mahsus olmak değil... ...altına, gümüşe... ...evlere, apartmanlara... ...efendime söyleyeyim... ...televizyon oyunlarına... ...bilgisayar oyunlarına... ...herkes bir şeye mahsus... ...bir şey ile hususileşmiş, zatileşmiş... ...özünü onun özüyle birleştirmiş... Evet. ...özünü Allah'ın özüyle... ...birleştirebilmek... ...e mahsus olmak... Evet. ...ona ait olmak değil... ...Allah'la özleşmek... Hı. ...kimisi parayla özleşiyor... ...kimisi şöhretle özleşiyor... ...kimi makamla özleşiyor... ...herkesi bir şeyle özleşiyor... ...Allah'la özleşmek... ...onun için Şemzettin-i Hazretleri... ...o kitabında... ...marifinde veya makalatında neyse... ...bu konuyu anlatırken... Bir insanın kendi ihlasında evet. yeşerttiği şey, o yeşerttiği ağaç neyse meyvesi de ondan olur diyor. Kimisi kitap okumaya meraklıdır. İhlaslıdır kitap okumakta, onun meyvesi kitaptan çıkar gelir. Kimi insan yetiştirir, onun ihlas ağacında insan vardır, insan çıkar gelir. Kimisi Allah ağacı yetiştirir içinde. Asluha fi sema. Asluha sabit ve fer'uha Buradan da Allah adamı çıkar gelir. Mükemmel, kamil insan çıkar gelir. Bizim hedefimiz hep merkez. Para, mal, mülk bilmem ne? Her şey kenar, eknaf, sıfat, isim. Zat. Zatla alakalı bir kelime bu. İhlas kelimesi. <gülüyor> Zatileşmek. Hususileşmek. Has olmak. Efendim... Halis olmak demek. ihlas demek kalbi şüpheden arındırmak. Biliyorsunuz kalplerde şüpheler olur. Şek ile şüphe arasında bir fark var diyor. İbni Berrajan tefsirinde. Muhedin Arabi'nin hocalarından. Şek iki şey arasındaki şüphe ederler. Tereddüt ederler. Şüphe ise çok şey arasındaki hı hı. şüpheye şüphe derler diyor. Pek çok şey arasında Demek ki çoklu şüphelerden kurtulmak... Kalbi safasına, kalbi rahatlığına ve huzuruna bulanıklık, keder verecek şeylerden uzak durmak. Ve varsa onlardan temizlenmek, arınmak, kalbe onları hiç koymamak. Kalp neredeyse düşünce anlamına geliyor. Demek ki düşünce terbiyesiyle alakalı ihlas. Düşüncesini terbiye eden bir kimse ihlaslı olur. düşüncenin terbiyeli olması demek, hep Allah'ı düşünmesi, yani Allah'ı zikretmesi, yani murakabe. Ya yehlezine aminiz, kurlallah zikran kethira. Allah'ı sürekli düşünmek bu hmm. anlamına geliyor. Ayrıca Allah'ı birlemek, Allah'ı kastederek onu birlemek ibadetlerde bu manaya da geliyor. Ayrıca amel için Allah'tan gayriye şahit talep etmemek, yani yapacağı bir iş için benim yaptığım bu işimi Allah görsün başka kimse görmesin. Ya sadece Allah bilsin. Allah bilsin hesabınca. Onun için sadakayı verirken, ibadet yaparken, nafilelere koştururken hizmetlere koştururken beni Allah bilsin. Eleyse Allahu bikafin abdehu. Başkalarının takdirleri, başkalarının övgüleri benim ihtiyacım olduğu şey, onlara gösteriş yapayım. Hmm. Afrika'da okul açtım. Hemen onun reklamını yapıyorum. Takdir ediyorum. Tamam, beni takdir ettin, rahatladım diyor. Hayır, ben Allah için yaptım. Okulun yapıcısı belli değil. Okulun, efendisi, ve'nin kurucusu belli değil. Ama okul Allah'ı anlatıyor. Kur'an tefsir, Arapça okutuluyor orada. Hristiyanlaşan Afrika'yı, Müslüman yapmaya çalışıyor. İhlas, başka bir şey yok. Allah bilsin, yeter. İnsanlara bugün Allah'ın bilmesi yetmiyor. Çünkü insanlar, insanları putlaştırdılar. Haşa, Allahlaştırdılar. Allah'ın takdirin değil, ilahlaştırdıkları insanların takdirlerine de ihtiyaç duyuyorlar. Eferâ eytem menitteheze ilâhehu hevâhu. Biliyorsunuz Necm suresinde, Ahzab suresinde geçiyor. Kişi neyi çok severse onu kendisi için ilah edilmiş olur. Bunu gördün mü ey Muhammed diyor. Evet. İşte ihlasta bu sırlar var. Bu sırları yakalayan bir insan yaptığı hizmet putlaşmaz. kitabı okumasını putlaştırmaz. Parasını putlaştırmaz. Onları hep Allah'a gidecek bir yol parayla Allah'a gitmek. Kitap okuyarak Allah'a gitmek, namaz kılarak Allah'a gitmek. Öylesine ki ibadet dahi putlaştığı oluyor. Evet. Allah senin ibadetinden daha öte bir şey. Hedef namaz değil, namaz araçtır. Bu aracı amaçlaştırmamak lazım. Onun için namazı camilerde normal heyet üzere kılmak, evde tek başına kılarken de aynı namazı Camide altı dakikada kıldığı namaz yedi dakikada kıldığı namaz evde yirmi dakikada kılmak gerekir. Eğer ihlas varsa evdeki namazın uzun olması gerekiyor. Camideki namazın da herkesinki gibi olması gerekiyor. Evet. Bunlar ince efendime söyleyeyim ayar. Böyle şey ayar yani çok ince ayar konular bunlar. Ya çok ince ayar ince ayar konular. Allah'tan başka bilsin. Allah'tan başkası şahit olsun. Böyle bir kaygı olmaz ihlaslı insanda. Çünkü ihlas altın demektir. İhlas gözyaşı demektir. O Paolo Coelho'nun Simyacı adlı romanında... ...işte bir hazineyi arıyor. Hani Kündükenzen Mahfiyen denilen esas onu arıyor. Evet. O yolcu Sahra Çölü'nü geçtikten sonra... Piramitleri Hazreti İdris'in hikmetini gördüğü zaman gözünden bir damla gözyaşı geliyor. Kuma düşüyor. Demek ki ben bir damla gözyaşı için hazine buymuş diyor. Samimiyet, iştenlik, merhamet, ihlas bir damla gözyaşı. İhlas bir damla gözyaşı. Evet. Seher vakitlerinde, sabahları, kimsenin görmediği yerlerde yarın Allah'ın zoruna ben ne yapacağım? Allah'ın huzuruna vardığımda benim halim ne olacak deyip gözü nemlenen insanlar var. Onların hesabı ahirette kolay olacaktır. İnşallah. Evet hocam. Yani bu ihlas kelimesinin kıymetli hocam kelime evet. manası bu kadar evet. detaylı. Allah razı olsun. Peki Kur'an-ı Kerim'de bu ihlas kelimesi nasıl geçiyor hocam? Kur'an-ı Kerim'de Evet, Kur'an-ı Kerim'de ihlas kelimesi Çeşitli açılımlarıyla beraber, müştakları, türevleriyle beraber 31 yerde geçmektedir. İhlas kelimesi bazen Allah'a kulluk tarzı. Bazen de dua için kullanılmıştır. Dua formu içinde kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'deki biliyorsunuz surelerden bir tanesinin ismi İhlas suresidir. Aynı zamanda İhlas Tevhid suresidir kul ya ey öl vallahi tevhid sureleri aynı zamanda ihlas sureleri bunlar. İhlas tamam olunca tevhid tamam olur. Allah'ın dışında her şeyi dışlıyorsunuz. Tek Allah'ı içselleştiriyor ve özselleştiriyorsunuz. Hususileştiriyorsunuz. Onun dışında bütün ahyarı tegayyür edip, tagyire etti Evet. Gayırleş diyorsunuz Bunu yaparken de gayret denen Allah'tan gelen kıskançlık gücünü kullanıyorsunuz İhlas da Allah'tan başka Allah'ı her şeyden kıskanmak Sen her şeyi Allah'ı her şeyden kıskanırsan Allah da seni herkesten kıskanır İhlas budur İhlaslı bir kimse elini masaya koysa O masa yıkılır kırılır Dağa koysa dağı titretir ...ihlasla koyarsa... ...samimiyetle... ...olduğu gibi... ...böyle... ...makyajlamadan... ...o sahte maske dediğimiz... ...eski Roma tiyatrolarındaki persona kullanmadan... Evet. ...olduğun gibi... ...Allah'ın verdiği güzelliği... ...Allah'ın verdiği çirkinliği... ...Allah'ın verdiği yapısallığı... ...Allah'ın verdiği bünyeyi bozmadan... ...olduğu gibi olmak... ...ve razı olmak... ise i̇şte, insanların ihlas konusunda tevhidle alakalı bu şekildeki bir anlayışı e, kazanmaları neticesinde muhlisine lehuddin, lehuddin. Hı hı. dini Allah'a mahsus kılarak yaşama olayı gerçekleşir. Din sıf Allah için yaşanır. Din yaşanırken Allah'tan başka kişiler bir gaye, hedef, bir beklenti, bu gibi e, pragmalar, bu gibi faydalar yan unsurlar o gözükmez. İbadetlerde sadece Allah gözükür. Ayet-i Allahü Teala Hazretleri diyor ki mesela Kur'an-ı Kerim'de özellikle Zümer Suresi 2 numaralı ayet-i kerimede biz sana kitabı hak ile indirdik. Öyle ise sen de kendisine halis kılarak Allah'a kulluk et. Yani kendisini halis kılarak derken sadece Allah'ın Allah şahsına e, dini halis kılarak Dini bana mahsus kılarak bana gösteriş yaparak değil Allah'a mahsus kılarak yaşa evet. Tabi uzun anlatımlar var bu oralara girmiyoruz Burada Telmalı hazretlerinin yapmış olduğu hike hikemi ve felsefi bir tefsir bir yorum var burada Biraz da psikolojik bağlamlı bir açıklama yani bir insanın inşasıyla alakalı bu. Dik duruşuyla alakalı. Yani Allah'la duran hiçbir şeye muhtaç olmaz. Kendi başına ve dik durur. Ama bir şeye yaşandığınız zaman... ...o birlik kaybolduğu zaman... ...gücünüzü destek aldığınız şeyden alıyorsunuz. O destek aldığınız şey Allah'ın yerine geçmiş oluyor. O da yıkılınca insan da yıkılıyor. O da yıkılınca i̇nsan, insan da yıkılıyor. Duvara dayanma, yıkılır... Ağaca dayanma çürür insana dayanma ölür Dayan kul Allah'a dayan evet. Hiçbir şeye dağınmak yok Ve giderken de yalnız gideceksin Tekkelerden Ta Hoca Ahmet-i Sevi tekkesinden Kübrevi tarikatı şeyhleri Horasan'dan pek çok insanı Sarı Saltuk Hacı Bektaş Veli vesaire Ahi Evren Horasan'dan Gönderirlerken Hep yalnız genellikle Yani o zatların çoğu yalnız yolculuk yaptı çünkü Allah'la beraber o bir kişi bir orduydu. Osmanlı orduları 1362 senesinde Sultan Birinci Murat zamanında Gelibolu'dan geçtiler, sallarla karşı tarafa, evet. Çanakkale tarafına, karşı tarafına, Çanakkale'nin Gelibolu kısmına geçtiler. Ondan çok 100, 150 sene önce Sarusaltuklar, Kızıl Deli Sultanlar vesaire, pek çok Horasan dervişleri tek başına gelmişler, oralara tek başına dolaşmışlardı. Allah'la beraber bir ordu olmuşlardı. İhlas sahibi Allah'la beraber tek başına bir ordudur. Geri dönmeyi düşünmediler yani. yok. Zaten tekkeden ayrılırken kural buydu görevli gönderilen bir halife giderken arkaya bakmayacak hep öne hedefe bakacak arkaya bakan halifeden arkaya bakan dervişten bereket gelmez hayır gelmez geride kaldı maziye bağlı kaldı tekkeyle kaldı, hayır ileri, daha ileri güle güle Allah'a ısmarladık, hadi vazifen için seni Bursa'ya gönderiyoruz diyor, Ebu Hamidüddin Aksaray Hazretlerini o Sadruddin, Şeyh Sadruddin evet. Hazretleri Erdebili Hazretleri eşeğine süvar oldu, bindi Sumuncu Baba, Hacı Bayram'ın halife şeyi, şeyhi tek başına Bursa'ya geldi tek başına tek başına Kimse yoktu. Kimse de tanımıyordu onu. Halbuki meder müderrisdi. ilahiyat Fakültesi profesörüydü. Halk gibi yaşıyordu. Evet. Halkın içine karışmış. Onlara nüfuz etmiş. Onlara pişirdiği ekmeklerle bir ihlas, feiz maneviyat, iman bir maneviyat dağıtmıştı. Pişirdiği ekmeklerle. Evet. Tabi ihlas olursa Ekme ateşsiz pişirebilirsiniz... ...çünkü... ...Allah sebepleri kaldırınca... ...ekmeğin pişmek için ateşe ihtiyacı kalmaz... ...ekmeğin... ...ateşi aslında özünde mevcut... ...ama senin içindeki... ...o saflık ateşi... ...ihlas ateşi varsa... ...ekmeğin içinde de onu pişirecek ateşin... ...mevcut olduğunu görürsünüz... Evet. ...diyor ki... Allahü Teala Hazretleri... ...münavide... ...geçiyor münavide bir hadis oysa kendilerine dini yalnız Allah'a halis kılıp onu birleyerek Allah'a kulluk etmeleri namazı kılmaları, zekatı vermeleri emredilmişti Allah Resulü'nün ihlas konusundaki söylediklerinden birkaçı bu dediğimizi destekler mahiyette şöyledir bir iş yaparken ihlası gözetin Zira Allah amelin sadece halis olanını, katışıksız olanını, ihlaslı yapılanını kabul eder. Yani i̇hlasız olunca namaz da olsa paçavra gibi çarpılıyor. Yüzüne yani. çarpılıyor. Dini hayatında az amel dahi olsa dini hayatında amelin az, dindarsın ama amelin az, fazla bir ibadetin yok. Az ama ihlas çok olmalı. İhlas. Çok kuvvetli ihlasla Az amel, İhlassız çok amelden Hayırlıdır Dini hayatında Az amelin olsa da ihlaslı ol O sana yeter Münavi hadisi Hadi şerifler, Tabii, Yani hocam. ihlas yapılan amele Değer katmaktadır İhlaslı olmak bir değer Üretimidir Artı değer üretimidir İhlasla yapmak kaydı şartıyla Aksi takdirde İhlassız yapılırsa ...o amelin ne yapana faydası vardır... ...ne de yapılana faydası vardır. Evet hocam... ...Kıymetli dinleyenler... ...Kıymetli hocamız... bir bölümünde Esad Efendi Hazretleri'nin... ...bazı hatıralarından bahsediyorlar. Kıymetli hocam... Bu ...menakıpta da geçen... ...bu Yozgatlı Hacı Efendi ile alakalı bir... E, ...menkıbeden bahsediliyor... ...bir olaydan bahsediliyor... Dilerseniz kısaca bundan bahsedebilir misiniz? Bunu anlatabilir misiniz? Kulhu billahi mineş şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim. Yozgatlı hacam el efendi hazretleri yüzü yaşı geçmişti vefat etti bundan. 3-5 sene önce büyük bir Allah dostu, peygamberimizin neslinden bizzattı. Şihların Ahmed Efendi mi? Şihlar Efendi, Efendi olarak biliniyor. Evet. Hakiki Allah dostuydu. Yani gerçek Allah dostuydu. O da kelami dergahından geçmiştir. Evet. Emin hocamızın da şeyhidir biliyorsunuz. Evet. Efendim Yozgat Müftüsü ve ilk mecliste millet vekili olan Hulusi Efendi ...gazeteci Taha Akyol'un dedesi. Hulusi Efendi. E, Hulusi mi? Efendi. Hmm. Esas şeyh o. İşte Yolgatlı Hacı Ahmet Efendi... Hazretlerin birin şeyhi Hulusi Efendi. Hulusi Efendi... ...ilk mecliste milletvekili. Kendisi... ...Halveti Tarikat Şeyh'i. Evet hocam. Ancak kendisi... ...irşatla uğraşmamıştır. Ben burada anlattıklarımı... ...bu Yozatlı Hacı Ahmet Efendi Hazretlerinin... ...küçük kardeşi, bir küçük kardeşi... ...o da yüz yaşlarında vefat etti... ...Ömer Faruk amcamız vardı bizim... Evet. ...Ömer Faruk amca... ...Allah rahmet eylesin... ...işte Milli Gazete'nin... ...1975-76'lı yıllarda... E, ...Gazete Ankara Müdürü'ydü... E, ...ben de orada siyasi makale... ...mütercimliği falan yapıyordum... ...oradan tanışıyorduk... ...Mübarek Ömer Faruk Ergin amcayla... ...mübarek bir zattı... ...peygamber nesinden bizzat zattı... ...sevdiğimiz bir insandı... ...bana o anlattı... ...ben onun anlatımına göre... ...kitabıma onu aldım buraya... Evet. ...yani gazeteci Taha Akyol'un... ...dedesi Hulusi Efendi... ...Yozgat Mütüsü... ...Halvet Tarikatı Şeyhi... ...o zat... ...birinci mecliste mübarek zat... milletvekili ...ve Halveti Tarikatı Şeyhi... ...ancak... bir ...adam yetiştirmemiş... ...kimi şehirler ...binlerce adam yetiştirir Sami Efendimiz gibi bu zat böyle yetişim yok. Yani bu artık meşrebi ve hatta manevi görevi daha başka bir şey mi nedir biz bilemiyoruz ama yetiştirdiği bir tek zat var. O da zozgatlı Şehhların hacam Efendi Hazretleri. Bir kişi. Yani Hulusi Efendi ha, bir Hacı Hamed Efendi yetiştiriyor. Evet. ...o da bütün dünyaya bedel... ...büyük bir Allah dostu. Bir kişi yetiştiriyor... Evet. ...bir yetiştiriyor, pir yetiştiriyor. Şimdi bakıyorsun yüz bin tane mürit var... aralarında bir tane zor çıkıyor. Yine aynı kapıya çıkıyor. <gülüyor> o özet gitmiş... ...vaziyete öyle gözüküyor. Evet. Bunlara akıl sıra ermiyor. Bu efendim... ...şaka bir yana tam 39 yıldır... tasavvuf konusunda. Her gün sekiz... ...on saat okuyan bir insanım ben. Her gün okuyorum. Öyle insanlar var. Öyle güzel sözler... ...öyle güzel hizmetler yapmış ki... ...böyle okuduğum zaman... ...dünyaya yeni geliyorum. Allah Allah, buna mı varmış diyorum. Ve en çok çarpan beni... ...bu 39 yıldan beri... ...sürekli savuf üzerine, benim uzmanlık alanım bu. Evet. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin... ...Fethur Rabbani'sinin... ...beni çarptığı kadar hiçbir kitap çarpmadı beni. Evet. Nitekim... ...Esa Deribli Hazretleri mektubatında... ...Kuran ve Sünnet'ten sonra... ...kanaatime göre üçüncü kitap... ...Fetur Rabbani'dir diyor... Kadir Geylani'nin... ...ben hayatımda yaşadım... ...13 ayda Arap okuya okuya... ...gıdım gıdım gıdım gıdım anlıyor anlıyor... ...standing yapa yapa... ...dura dura understanding standing yaptım... ...dura dura anlamak yaptım... ...o kitap kadar beni etkileyen bir kitap olmadı... ...bu Ve, evet. ...Kuran, hadis okuyacağız... ...üçüncü neyi okumak gerekir diye sorarsanız diyor... ...Esa Derbe Hazretleri... Fethül Fethur Rabbani. Evet, ben de şahsen okuduğum için, yaşadığım için bir eksperiment olarak aynı şeyi tavsiye ediyorum. Yani ben yaşadım. Yaşadığım şeyi söylüyorum. Böyle afaki falancadan nakil değil. Esasen ben şahsen bir tasavvuf hocasının kendi yaşadığı tasavvufi hayatı anlatmasının daha ahlaki olacağına inanıyorum. Yani pek herkes kendi yaşadığını Anlatan yok, hep kitaplardan, satırlardan nakil var, satırlardan anlatım yok maalesef. Onun evet. için konuşulan sözler de etki etmiyor. Kendinden ver diyor. Mudnari be Hazretlerin sözlerinden birisi bu. Kendinden ver diyor. Şemseddin Tebrizi de, Taz, bana taze et ver diyor. Bana taze kendinden ver. Falan canın sözü bu. ...filancanın sözü bu. İlim diye buna diyorlar. İlim değil ki bu nakildir ya. İlim ayrı bir şey. İlim özden gelir. Nakil dışarıdan gelir Birisi horayzantıl Dıştan hafaki Öbür içten vertikal evet. Enfüsi dikey Esas güç Esas tazehet merkezdedir Bütün mesele bu Fethi Rabbani'den sonra yani Okunması gereken en Mühim eserler hangileri olabilir yani Bir iki tane daha sıralasak böyle Tabii Benim şahsi kanaatime göre Siz eğer Şeriata çok aşırı düşkünseniz Şeriata ...böyle milim milim... ...böyle çok aşırı bir hassasiyet... ...var böyle çok aşırı... ...şekillerle, şekile bağlı... ...bir insansanız... ...İmam-ı Gazza'nın evet. ...zaten kendisi e, Mişkatül Envar'ı... ...akıllı adamlara yazmış... ...ve e, kendisi öyle söylüyor... ...ve İhyay Ülmit'ni de... ...anlasın diye halka göre yazmıştır... Evet. ...tam şekil tıcavufu... ...ve genelde... ...mollalara, müderrislere... ...bunu tavsiye ediyoruz... ...sizi biraz... Edebiyat ve ruh zevki fazlaysa, Mevlana'nın mesnevisini okuyun diyoruz. Biraz e, maneviyat hafif böyle felsefi bir hava gibi gözüküyorsa, hikemiyat ağır basıyorsa, en üst tasavvuf bana göre odur şahsi kanaatim. Muddün Arabi Hazretleri'nin eserlerini okuyun. Ne? Sami Efendi Hazretleri de eserler çok yüksek diyor. Muhasebe, Musahabe kitabında okudum Sami Efendi Hazretleri'nin. Diyor ki... Mudna Arabi Hazretleri'nin eserleri... ...çok yüksek eserler... ...okumayın. Onu sadece Allah dostlarının büyükleri... ...Ariflerin uduları... ...kafalarına bazı şeyler takılır... ...çözemezler. Onun kitabını açarlar... ...ve onun kitabından çözemediklerini çözerler. Ondan sonra yine kapatırlar. Evet. Dikkat et. Evliya'nın hassına yazılmış kitabı. o. Ama... Halk tabakası olarak Mevlana'nın Mesnevisi, Yunus Emre'nin şiirleri, efem söyleyeyim, medrese ve akılcı düşünüş ve şekilli tasavvufu yaşamak isteyenlere de İmam Gazali'nin ihyası kafi ve vafidir. Olay bundan ibaret. Evet, evet konumuza gelelim. Yani Yozgat'ta Cami Defendi ile alakalı. Evet. Buyurun hocam. İlk mecliste milletvekili Hulusi Efendi Hazretleri mübarek zat halveti şeyhi irşatla uğraşmamıştır. Efendim vefatına bir ay kala, o sırada genç yaşlarda bulunan, daha böyle 20'li 22'li yaşlar civarında Hacı Ahmet Efendi'yi çağırır. Evladım der, ben kısa zaman sonra vefat edeceğim. Benden sonra yuşak görevi için sen tayin olundun der. Evet. Onun için bugünden itibaren şu şu evratlara, şu şu zikirlere başla, şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap. Kısa bir süre sana ben vefat edeceğim ve bir rüya göreceksin sen. O rüya seni yönlendirecek, sana işaret edilecek, bir zat gösterilecek. Sen gidip o zatı bulacaksın, benim başlattığım süluku, manevi eğitimi ondan tamamlayacaksın. Ve ondan sonra da şeyh olacaksın, irşada başlayacaksın. Elini öptü, Yozgatlı Hacı Hamid Efendi genç delikanlı 22 yaşındadır, elini öptü. Ve Hulusi Efendi'den maneviyat dersini aldı. allah Teala bazı insanlara böyle vefatını daha önceden böyle hissettiriyor mu? Nasıl? Hissettiriyor, Demek biliyor. Ya. Benim kendi oğlum vefat edice tarihi bildi ve dediği tarihte de öldü. Zamansal gayb bilinmez diyen hadis profesörü hocama zaman ile ilgili gaybler bilinmez diyordun. Hocam ama benim oğlum öleceği saati, dakikayı bana bildirdi. O saatte de öldü dedim. Senin tezin çürüdü dedim. Sana inanmıyorum artık dedim spor profesörü arkadaşıma. Zaman ile ilgili gayet bilinmez. Allah bildirdiyse, Allah bildirdi bilinir. Ama Allah bildirmesi de bilinmez. Allah bildirebilir mi? Bildirebilirini ben hayatımda acı bir şekilde gördüm. E, bu gibi olaylar da çok rastladım. Ben tecrübe, self eksperiment, bana kendime ait bir tecrübe ile ben bunu biliyorum. Oğlum öylece günü söyledi, o gün dedi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu ...ben yakın zamanda öleceğim... E, ...derslere, maneviyat derslerine... ...başla, daha sonra bir Risulü'ye de gözükecek... ...ona gireceksin, Seyir-i ...manevi kemalatını ondan tamamlayacaksın... ...ondan sonra da... ...artık şeyh olacaksın... ...mürşir olacaksın dedi... Evet. ...bu olaydan... ...yaklaşık bir ay geldi geçti... ...fazla bir vakit geçmedi... ...Hulusi Efendi Hazretleri Kuddise Sürru... ...dünyasını değiştirdi... ...Hacı Ahmet Efendi aldığı manevi vazifeleri ondan aldığı manevi vazifeleri muntazaman yapmaya devam etti. Evet. Biliyorsun manevi vazife aldığınız zaman aldığınız manevi vazife kişinin namusudur. Namus kelimesi üzerinde de konuşmak istemiyorum. Ne manaya gelen ne geldiğini dinleyicilerimiz iyi bilir. Ders aldın değil mi? Çekeceksin mi? Çekeceksin. Aksatma yok. Evet. Atlatma yok. Namus ders kaybetmek Çekir gibi bazı bana öyle söylerdi. Dersi kaybetmeyin evladım. Namusunuz kayb kaybolmuş gibi olur derdi. Yani namus ne, ne kadar ciddi namus? Namus iman demektir. Ders almak da Allah Allah dizgi çekiyorsan Allah Allah'ı kaybetmen demektir. Ya. Allah kaybetmek imanını kaybetmek demektir. Söz, Bunu anlatmaya çalışıyordu. Ahitleşme gibi bir şey. Bir söz söz o kadar. Efendim derken Şeyhi öldükten sonra bir gece Hacı Ahmed Efendi bir rüya görür... ...bir denizde yüzmektedir. Yüze yüze deniz ortasında bir adaya varır. Bakar ki adanın tam ortasında muazzam büyük bir cami var adanın üzerinde. Çıkar karaya, camiye doğru gider. Cami önünde bir muhterem bir zat oturmaktadır. Elinde de caminin anahtarı vardır. Gider, o zata selam verir. O da ''Aleykümselam evlat'' der... O saatin elini öper. O zat esad eribli Hazretleridir. Rüya da görüyor yani. Anlatıyor Rüyaya anlatıyor zaten yani. şu anda. Evet. Hacı Ahmed Efendiye, evladım, bu caminin anahtarları. Al bunları bakayım. Ama İstanbul'a gel, bizi bul, görüşelim. Bir sene sonra bu camiyi açacaksın ve göreve başlayacaksın. Böyle söyler. Evet. Hacı Ahmed Efendi buraya üzerine hemen İstanbul'a gider. Esad Efendi'nin dergahına gelir. Cuma namazını kılar. Namazdan sonra zikir ayini icra edilir. Zikir bittikten sonra Esad Efendi odasına çekilir. Gelen ziyaretçileri teker teker kabul eder. Hacı Ahmet Efendi hiç kimseyi tanımamakta. Hiç kimse de kendisini tanımamakta. Çünkü 22 yaşında bilinmeyen bir insandır. Genç ya. Genç. Kenarda giriş kısmında Samini olarak Yani sekizinci olarak Hani Ve kelbühüm saminihüm kelbuhum var ya Sekincileri köpekleriydi Mağaranın girişindeydi Onun için derviş daima samini Olmalı sekizinci olmalı Gelip de baş köşeye oturmamalı Kapının oradaki ayakkabılıkta Beklemeli şeref oradan gelir Ayakkabılıktan gelir Bizimkiler Bakıyorsunuz bu devrin dervişlerine Herkes öne sıçramaya, atlamaya çalışıyor. Kimileri kaybolmaya, gözükmemeye çalışıyor. Vazife almamaya çalışıyor. Almamak için de... ...bütünün gayretini gösteriyor. Evet. Uzak. Allah bilsin, ihlas. Ahmet Efendi ayakkabılıkta. Samini, 8 ...lik görevini olur. Sekizinci. Yani kapı girişinde. Orada bekliyor. İçeridekiler asabı ashabı kev. Ben de köpeğim. Onların hizmetkarıyım, Samini'yim, sekizinciyim ben diyor. Kıtmir gibi. Evet. Şeyh Samini Hazretler de biliyorsunuz doğuda Erzurum, Elazığ taraflarına büyük bir zat da adı Şeyh Samini'ydi. Adı sekizinciydi şeyhin Hı. adı. Yani bütün dervişler ker, ben de onlara hizmet eden Kıtmir'im diyen öyle bir zat vardı Şeyh Samini Şeyh Hazretleri. Şeyh Samini Hazretleri. Ayakkabılıkta beklemeye başlar. O sırada hizmetli yüksek sesle isim bağırmakta, cemaatte bulunan o kişi de hemen kalkıp esad Efendi'nin bulunduğu odaya girmekte, görüş yapılmakta, dışarı çıkmaktadır. Bu şekilde boynu bükük, kapılı, kapıda beklerken, hizmetli yüksek sesle bağırır, Rüzgatlı Şuhlar Ahmet Efendi. Şaşırır. Çünkü kimse kendini tanımıyor. Hiç kimse kendisini tanımıyor. Hemen ben, benim benimdir, buradayım der. Hizmetkar der ki, Efendimiz seni istiyor. Hemen buyurun gelin efendiler. Kalabalığı yara yara yara. Esad Erbil Hazretleri bulundu odaya girer. Evet. Bakar ki rüyada gördüğü zat kendisine tebessüm ediyor. Esad Efendi Hazretleri, Ahmet Efendi evladım hoş geldiniz. Şimdi size manevi emaneti vereceğiz. Tevdi edeceğiz. Ve bir sene sonra rüyada gördüğünüz camiyi açacaksınız. Göreve başlayacaksınız. Rüyasını anlatmadan rüyasını ona anlatır. Evet. Esad Erbil'i Hazretleri. Şaşırır. Ondan sonra yapması gereken çeşitli zikirler ve evradı verir. Ve Şuhlar Rahmet Efendi bir sene müddetle bu zikiri çeker... ...bitirdikten sonra Yuşat Gölü'ne başlar. O toplantıdan sonra Esad Erbil'i Hazretleri ile görüşükten sonra... Esad Efendimiz... ...evladım sokakta sizi polisler çevirebilir. Size... Burada ne işiniz var? Niye geldiniz diye soru sorarsa benim için akrabamdır dersiniz. Hacı Ahmet Efendi birdenbire şaşırır. Nereden akabayız? Düşünürken sonradan anlar. Esad Eripli Hazretleri de peygamberimizin desinden. Şühlerin Efendi de peygamberinin desinden. İkizi de seyiddir. Bu yüzden akrabadırlar. Ve Esad Efendi doğruyu söylemektedir. Bu da bir hakikat yani. Evet. Son cümle. Ve verilen manevi vazifeleri yerine getiren Hacahmet Efendi bir sene sonra Düşad'a başlar. Ve bu şekilde bir şeyhin, Yozgatlı Hacahmet Efendi Hazretlerinin manevi vazifeye başlaması, halvetillikten başlayıp nakşibendilikte yetişmesi ve bütün Yozgat ve Türkiye'yi, insanlığı uyandırması, aydınlatması ne kadar düşündürücü, ne kadar ilginç bir manevi serüvendir. Evet hocam. Hocam, tabii tabi Hacı Hacamet Efendi'nin hayatı yani ayrıyeten belki yani program yapmak gerekiyor. Hacamet Efendi ile alakalı. Var onunla da... ilgili ben yaptırdığım, e, yaptığım çalışmalar var. Evet. Daha kitap olarak yayınlanmadı. Ee, i̇nşallah e, o zatı da e, ileride yayınlayacağız. Şu anda elimde Esadirbi Hazretleri'nin ikinci cildi bitti. Sami Efendi de üç yıl olacak. Birinci yılı bitmiş vaziyette. Esadirbi Hazretleri kitabı bittikten sonra ona başlayacağım. Yani tahsihine başlayacağım inşallah. Anşallah. Hocam. Üç yıl olacak inşallah. Esad Esami Efendi Hazretleri. İnşallah hocam. Kıymetli dinleyenler, hocamıza teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Allah razı olsun. Kıymetli Alkâm dinleyenleri, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.